Hacı Hasan Efendi Kutlu Sesi Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Sallallahu aleyhi ve Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Habib-i Kulubina Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem elaci Muhammed Allahu min Ashab Al min Azim ve Kerim. Bir Ashab Kef var ben ona size çok haber verdim. Şimdi yer desem, yebliği ham vermiş, gitmir. de gibi. Bunlar kafirin zulmünden taaddisinden kaçtılar, dağlara gizlendiler. Kafeş tataüş de çobanıdı biliyorsunuz. Köpeği de arkasına düştü. Köpek bizi buldurur aman köpeğime ayır dedi. Köpeğe ayırdın, çeteğe yanına iletti, köpeğe sahip ol, ben dinimi muhafaza etmeye geliyorum. Köpeğe oraya iletti, teslim etti, kendine evvel köpek gelmiş yine, etmiş geldi. Götürdü yine kardeşim, bu çakal görür, dilki görür, canavar görür, yürer, aman götür tencer, götürdü yine geldi. Üçüncü defa götür canım zoruna, yahut sen de git, o da geçsin. Bizi tutturacak dedi, yemliha, mekserine, misliğine, bernuş de bernuş, şazenüş, kefeşte tayyüş, kefeşte tayyüş çoban, ritmine götür, köpeğine, köpeğine. İsali halp bile değil de, kâine, böyle diniyle dedi ki, siz kimin oluyorsanız, berdoğmanı oluyayım diyor. Ben sizi sevdim, ayrılmak istemiyorum diye. Allah'ın sağlığı için beni seçmek için istedim. Bu cana tokanır işte. Canımıza bu tokanır. Sana çok ayet okurum ben, ünlümçükle ayet, hadis ama daha çok tokanacak şeyi söyleyelim. Köpek böyle söyleyince gittiler beraber. Halik-i Zülcelal on tane hayvanı, hayvanları o, Nuh Aleyhisselam'ın develerini, devede, devesini, İsmail Aleyhisselam'ın koçunu, İbrahim Aleyhisselam'ın danasını, Huzehir Aleyhisselam'ın merkebini, Peygamberimizin devesinde vesairi, hüd, hüdü, karıncayı filan on tane hayvanı koç suratında cennette yayacak hayvan mı? kimilerden ayrılmadığı için, kimilerle düşüp kalktığı için, Allah kırperi. Adamların ilmiyle amel eden ulemasını, adamların Allah diyenini, sevsen de onunla beraber zemine yersen bir yeri, yoksa kalk ah buraya, oturmuş da ırakın içenlerle, bunlar oynayanlarla, Amasa gelmeyen neride, oruç yeyen neride, anasına babasına asılana narinla, ayılasın varsa meriysi da, tam ortamı. Yani bu klas yapmayı bile yorum dünyaya kana, demsana yanlar yolları verecek değerim zar. Bu ashabı keyif. Bir de Allah'ımız en pasipte anne ashab el kahve ve rakim ir rakim. Ashabu ı Rakip. Üç kişiler bunlar. Serbest serbest çekeyim size. Şurayı keyiften. Dağ dağları. Dağda bir mağara çok rahmet yağınca. Yağmur çok hızlı yağdı. Büyük bir kaya koptu yukarı dağdan. Sümme kaset kulübükün ayeti celiley cemilesinde de Allah. Bunun tefsirinde de. Allah'tan korktuğundan kayaların arasından su fıştırıyor, o kayaların göz yaşı Allah. Kayalar dağda duramıyor, Allah'ın korkusundan, titrediğinden, yuvarlanıp indiğini görmüyor musunuz? Bu hafızlardan birisi, bu ayeti bana okuyabilir mi? Fırtta kasat okum, din ...ricaretiyle eşitli <gülüyor> ...ayeti celile bu işte... ...kendim demiyorum... ...Allah'ın korkusundan... ...başların arasından... ...suyu fışkıttırıyorum da... ...şu gözlerine bak... ...taştan daha katı olmuş yani... ...yani taştan daha sert oldu... ...bundan sonra... ...kullarının gözleri üstünde kaset... ...gülüyor ...kalpleri siyahlaştı... ...gözleri taştan katı oldu... ...taşın arasından... Su fışkırıyor da göz gözyaşı dökemeyyorum. Bir kez Allah korkusundan şu gözünden yaş kezse, cehennemde yerini sövündürürüm diyor Allah. Millet cahil cahil yanır kana cibrili Emin bir gada su almış elinde getirmiş. O ne ya Cibril? Ya Rabbi! Bunları öz yere dökmedim bu kadehin içine topladım Allah'tan korkusundan şafakları ağladı onları yanacak yere dökeceğim de ataşını söündüreceğim diyor. Onun için 7. kat 7. kat cehennem öteki cehennemler kadar şiddetli değil çünkü Allah'tan korkan kimselerin gözünün yaşını gözünün yaşı sert diyor da Orası serinleşiyor, hamam gibi oluyor. Allah gözlerimizi yaşat ya, sen beni. Getten yaş çıkmıyor kardeşim getten. Biz ne kadar kalbimiz kararmış görüyorum. Get Van'a gittim, Erciş'e gittim, Adana'ya gittim, Cihan'a gittim. İzmir'de vaz verdim, İstanbul'da verdim ve Ankara'da verdim. Höngür höngür ağrıya yollardı Bizim memleketin adamlarının gözü Pankadan para yiye yiye Faizden para ala ala Veresini haksız ala ala içi haramla dola dola Baş olmuş gözler ya. Ben ne diyeyim, nasıl tesir ettireyim Neye bağırıyor hoca Babam bir tanesi boyuna bağırılır mı dedim mi ardına düşer gelir. Ası geçilerin her biri evin etimlerine da geçilere çoban bağırır. Benim bağırdığım şeriat-ı garray-ı ahvediyyenin hüdüdünün dışarısına çıkıyorsunuz da çıkman diye bağırıyorum. Yoksa niye bağıracağım, kendimi niye yoracağım, niye hastalanacağım sizin yüzünüzden? Gittim üç gün evde sürüm sürüm süründüm. Cemaat bana aşık dedim. Şimdi otoposta taksiyla neyle gelirler? Hocam gelemedin geçmiş olsun gelirler mi? Birkaç ehbabımdan başka yüzüme bakan yok. Yine şu cemaat var ya birbirimizi sevenler bunlar biz. Geri seven yok. Gelmez etmez ya Rabbi, bir şeye başlayayım, tüketmiyor ki. Keyfi de yarım koyuyor, Kur'an'ı da yarım koyuyor, mahcubum her şeyden. Açılırmış aşkına. <gülüyor> Başka yere gitme hocam, o geldi daş boşa boşa mağaranın ağzını harfadan kapattı. İçinde üç kişi kaldılar, ağlamaya başladılar. Üç gün daldılar, aç bir ilaç, dışarıdan yüz kişi, bin kişi gelse başı kaldıracak gibi diyordu. O günü diremit ne yok, günü kıyamazlar, kaldılar içinde. İşte sağ olduk ya, ancak 40 günde görevgilerimiz güler çık açlıktan, birbirinin gözüne bakmaya başladık. Bakmayla olmaz, gelin Allah'a dua edelim dedi. Allah'a dua edelim. Duamız inşallah kabul olur. Geçen haber verdim yarım kaldı. Nehassinu biz bizzekat ve davu emrazakum sadakat ve eiddu lil belâid duâ İkisini dedim de duayı demedim. Dedi. Bak buraya lazımmış. Malımızı zeketine hısara alın. Allah böyle buyuruyor. Bir afat gelmesin o memlekete. Hep zekat verin. Mevsimi mevsiminde de rahmetli asın. Ama afat yağıp bahçeleri çağırırla doldurmasın. Zeket vermediğimizden böyle oluyor. Ve dâdû emrâza kurum bi's-sadakât. Sadakayla da hastalarımıza şifayı sadakadan arayın. Ve e'iddû lil-belâ-i duâ. Duayla da belayı reddedin gelmesin. Kardeşim birer dua edelim de Allah belki şu taşı kaldırır başımızdan dedi. Büyük kardeş sen bir dua et. Elin ayağını öpeyim mi ya? Ha bir dua et ne var? Benim Allah'a bir lüzum yok. Dedi. Ağlıyor. Kalp incelmiş. bir kabul olur bana. Gözü ağlayır. Yalnız dedi. Anam babam var dedi. Anam babam var. Beş on var. Geçimiz damarımız. Daha yaymaya giderim. Getirir, sağ sağdırır, bişittirir. İlki anamı, babamı doyurur. sonra çocuklarımı doyururdum. Böyle anama, babama hürmetliydim. Bir gün geç gelmiştim. Ortalık karan. Ee, gün yok. Bulanık. Geldim, yatsı olmuş. Yatsı yıkıldım. Hemen suyu bişittirdim. Koltuğumu ekme aldım. Elime sütü aldım. Kopuştum ki anam, babam sıza dalmış. Uyumuşlar. Acem uyandırırsam kırar mıyım diye korktum anamdan babamdan. Acem uyandırmazsam kendiler uyanır da yılan sokmuu uyur da aç uyumaz derler. Uyuyamazsa uyanırsa çocuğum bizim yemeğimizi getirmemişti kırılırlarsa ben ne yapayım ya Rabbi diye sabaha kadar Koltuğunda ekmek, elinde kas bekleri şafada uyandılar. O ne oğlum dedi. Yavrum ne mi dedi. Geç geldim. ben yetiştim ancak. Bilemedim hava bulan öyle. Bir şey girdim akşamdan beri başımızda dinliyorum yatsıdan beri. Anam babam bana kırılmasın da şu sütü şu ekmeğe yedirdiğimde Ondan sonra çocuklarım aç şimdi ağlıyor ya ağlasın onlar zararı yok. Yalnız anam babam ağlamasın dedim. Babam ekmeğinizi yiyin. Ey yavrum Allah senden razı olsun derler ağlaştılar. Ya Rabbi hiçbir amelim yok ya. Yani. Anamı babamı razı ettim benden razıysam şu daşi geriye çek deyince baş bir yekili. O üstüne vardılar kafaları olmuyor aman ortancıl kardeş bu sen yapacaksın şimdi o da duaya benim bir yüzüm yok ya dedi ben ziraatçıydım Ekin biştirirken öğlenleyi bir ırkat geldi Kur'an-ı Kerim'in hikayesi bu bir ırkat geldi ırkat dedi ki o ırkat dedi ki ha de biçeyim aradım aradım bir iş bulamadım e, iyi de sen de biç dedim girdi ama çok pehlivan orayı çok güzel çalar, güzel biçer bir herbabıymış Öyle bir e, ekim ki onların sabahtan akşama kadar biçtiğini o da biçebildi yani onlar kadar da o biçti akşam olunca e, ücretlerine dağılıyor mu ben kimden teman gördüm ya ne kadar onlar kadar da vermiştim. Hakillik yaptım. insafsızlık yaptım. cimrilik yaptım. Yarın verdim tüm vermem dedim. Getmediydi getmediydi yalvardı vermedim. Küstü gitti. Almadı hakkını. Ben böyle insafsız bir adamım. Lakin o gittikten sonra pişman oldum. Ona bir gündek zahra Buğdayı ettim dört O bindi, onu biçtim, sürdüm, soğurdum. Bir inek aldım. İnekten ikiz bir erkek bir dişi bızağı, ötekinden bir, bir bızağı, ötekinden üç, beş derken iki yüz kadar sınır oldu, yirmi senaya kadar. Bir gün bir ağ sahallı adam geldi. Esselamu Aleyküm, Aleyküm Biliyorum bir gün eylemle etim bitiriyordum da ben de bittim de yarın bittim diye hatamı vermedim yarın girdim şimdi çocuklarım aç kaldı Allah razı olsun yarın bitirdiğim hatemide çocuklarım karnını doyur dedi elimden tuttum götürdüm şu iki yüz sınır çobanla beraber senin oğlum dedim. Ektim, biçtim, kaldırdım, inek aldım. Çomaktım, tosun, buğalar oldu. Hiçbirini satmadım. Şimdi bu inekler, bu sınırlar, bu öküzler senin. Haydi götür. Sen yarım şeyi vermedin de bunu verin mi? Bana aldatma. Vallahi verdim. Pişman oldum çünkü dedim. Ömüne kattım götürdüm. Kefleni, kefleni. Kim yüzlere sığır? Ya Rabbi. ...bu hakka riayet ettiğin, böyle çavattığım rızağına muvaffek gelse çelk taşıydı. Taş diyor, bir daha yetindi cami büyüklüğünde taş, yekindi, kopuştuk vardık ...eğer şöyle on santim daha açılacak olsa... ...çıkabileceğiz, aman bu çıkarda sevindilik... ...o duaya, ben ne diyeyim, benim bir dua edecek yüzüm yok... Ben baştan küfrü halinde bir Yahudi'ydim dedi. Yahudi halimde İslam'dan komşularım vardı dedi. O komşularımdan aç kalmışlar gece bocası yıkılmış ağzından köpük geliyor. Beş altına da çocuğu ağzından köpük geliyor. Ben ayaktayım bir lokma elde yedim. Ekmek övürdüm diyetim ayaktayım hanım dedi bana bir ekmek bul yani Allah rızası için çocuklar bizi döndürmeye yardım geldi gece yarısı çıktım o Yahudi benden ben yahudiyim benim evimden başka bir yerde bol rızık yok geldi kapı çak çak çak, çak. kim diye çıktı mı komşumun güzel bir kadını müslümanın kadını kapıyı buluyor ne anladın hocam ve şu hafta öyle çocuğum, aclıktan ölüyor, elimde ayağını Ne yaparsan yap, bizim karnımızı doyur. Gel içeriye gel içeriye. Bana kendini teslim et, zina edeyim seni de ondan sonra vereyim. Benim, benim o ut taliyenin kocamın hakkı. Kocamın hakkına tecavüz edip de zina edemem. Ekmek yerinde kalsın, ayırdan geberelimiz. Ben namusumu veremem dedim, boydum yetim bacama vardın kullanmadım. Ekmek, ekmek Ejder Hanım ağzındadır. Ne diyorsun sen? Ekmek Ejder Hanım ağzından Yahudi diyor ki, ırzını teslim edersen size ekmek verelim diyor. ırzını teslim etmezsen bir lokma ekmek vermek saati biz sizin fırsatınızı arıyor. Namusumuzu yani şimdi Yahudi, Nasrani, Romaniler bizim içimizde anarşist yaralıp erimizi, namusumuzu elimizden almaya çalışıyor. Özümü aç Müslüman. Dinini, Muhammed'ini, Allah'ını seversen hartından vazgeç. İslam olarak bir araya gel. İslam birleşsin. Kafirler fırsat bulmasın diyorum sana. Koca yüz yemin versen, ben sandalyanın aşıkıyım, paranın aşıkıyım, ben şöhretin aşıkıyım. Ben öyle partine yemin vermeyle neyle beni kurtaramam. Sen Araplardan Muhammed'i nosfetsen. Ebu Bekir sıttı vasfetsen, Omarın tarikti vasfetsen, Osmanın zinnoreğini vasfetsen, Aliye Murtaza'yı vasfetsen, Milalı Habeş'i vasfetsen, mühendis gelmiş de seni ümmetçi görüyorum ben. Sen Araplara ne yalnız mi Ben o muhandisin ayağına kurban oluyorum. Ben o sertin hang ayağına kurban oluyorum. O diyor ki illa Türk'ü vasf vereceksin, Türk'ün yeresini vasf vereceğim. Kur'an onlara indi, mekkan onlarda, dini onlarda, cennet onlarda, arşa onlarda, Cebrail onlarda, icari onlarda, her şey onlarda. Sen onların için yanıyorsun. Senin akının başında yok. Sen cemaatınla beraber cehenneme de ayıksın! Beni sızlatman, beni anlatman, beni öldürmen kursunun üstünde! Bizi sen kurtar bunların şerrinden ya Rabbi! Sen kurtar ya Rabbi! Sen kurtar ya Rabbi! Buyurun eşedir! <gülüyor> Bir <gülüyor> rağmen bir dahi. Esselamallah, eşşehrin Allah'ın. Kelimesiyle cümlemize husma hakimeler tevfik et yarabbim. <gülüyor> tevfik <melefik> et yarabbim. <gülüyor> Kocasına vardır. Dedi ki, ekmek ejderhanın ağzında, benim namusumu istiyor, ben sana danışmaya geldim, kocacığım. Irzımı teslim edeyim de, ekmeği alayım geleyim mi, yoksa azıktan ölelim mi, kadın bana demeden ne ölürsen gör, et, tek ekmek getir dedi. Yani Allah aclığına terbiye etme yarabbi! Evet. Ben diyor, vardım diyor, benim yanıma geldi diyor, o üçüncü arkadaşı bil, o eshab Rahim'den taşın altında kalanı. Elin aclıktan titriyorsa yetmek değil, de ondan sonra zinayı seni sen efendim diyor. Evet. Yo, Allah'tan korkuyorum ben! Seninle Allah'ın huzuruna çöktür varırım deyin korkuyom da Evliya deresi, Yahyalı deresi zina eden kadınımız, erkeğimiz duyuluyor Buraya rahmet düşmez, bela gelir Bunları tükrüğümüzle geberdim Tükürseniz geberir bunlar Yeni Allah'tan korkuyorum da Yahurla çatışmışlar, huzuruna Allah'ın geldi diyor, varıyor diyor yani böyle Allah. Estağfurullah. O Yahudi ben dedim ki diyor, eşhedü elle. Bazen iman ettim ben. Şu yanıma düş, bir suçla ekmek. Birçok peynirden, bir çuvan, un sırtında götürdüm. Kocasının ağzını, aç ağzını dedim, açtı, doyurdum. Çocuklarını doyurdum, hem zina etmedim, hem İslam oldum, hem ay doyurdum. Şu taşı hep çekeceksin buradan deyince diyor, taş çekildi, tüm çekildi. Çıktık gidiyor aşağı doğru yuvarlanıp geliyor taş diyor. Kurtulduk, gettik, böyle diyor. Ben anadan, babadan haber vereyim derken de buralara gettim. Zeketten haber vereceğim, imkanını bulamadım. Yalnız, dün kardeşlerime söz verdim. Zeket farz. Sol, sanet, harç, zeket, kilime-i şehadet. Zeket oruç gibi farz. Oruç namaz gibi farz. Namazda hac gibi Selime-i şehadette bunların üstünün ürtüsü iman o. İmanımızı bir tez alalım. <gülüyor> aleyhisselamın zamanında zeket farz oldu. Onların zamanında 4'te 1'i farzıdı. Peygamberimizin hürmetine 4'te biri farz oldu. Ümmeti birki veremez de ehli cehennem olur diye. Anlamadınız mı? Yani mükafat var burada şimdi. Kahve var ama esen okundu? Sabırsız cemaat onun için de yazıp alır. Durum bazaca çıkmıyor. Memur kardeşlerimiz nerede? Ailesine, itimai, korkusuyor her onlar için tez kesiyorlar mı? Ee, Savaşı işte yarında kimse gelmiyor ya eski gelenler. Efendim herhalde sizin Selamet Camisi ayrı, Adalet part, e, Partisi'nin camisi ayrı, Halk Partisi'nin camisi ayrı, öyle mi burada Türk e, Türkeşlik'e ayrı? Hayır yavrum! Camileri hep hep boş! Şu gençlerden başka kimseyi göremiyorum, bu camiye geliyor onlar da. Hiçbirine var diyorlar diyorlar. Soruyorum, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim mi diyor. O zaman diyor, giriyor diyor, vaız duymayın değil Ne hayin oldu bu millet biliyor musun sen? Allah istahir! Allah istahir! Allah istahir! Allah, istahit. Allah getir! İşte orada Tahir Hoca geliyor deyince yol ayırdı buna kadar bu millet. Koşkular karşıladılar, bu kadar karın üstünde. Sana millet milletvekili oldu. Ben yani, evimin köşesindekiyim. Şerefimi kayıt ederim o zaman. Milletvekillik neyden yanımda? Milletvekili Allah'ın vekili. Allah'ı bulur da Allah'ı razı ederse, bak size açık söylüyorum, sevgimizi elden almak istiyorsunuz ya, ben bir kulumu seversem, Cibril'i çığırırım. Ya Cibril gel, şu kulumu ben seviyorum, yeryüzünde sen de sev. Ben de severim, diyor. Bütün melekler açıyor, onlar da sevsin. Bütün melekler de sever onu. Ondan sonra, o melekleri sevdikten sonra yeryüzüne de çindir. Mümin-i Kamil'in kalpleri de sevsin onu. Bir tarafı Van, bir tarafı Muğla, dört köşeden ziyaretçisi geliyor. Bu peygamber de geliyor, ihbar edeceğiz, filan edeceğiz. Yüz türlü ile arıyorlar. O sevgiyi aramazlar. Hiç yere yetkilmeseler de o sevgiyi semadan Allah gönderiyorlar. Allah gönderiyorlar. Takdiri huda takdiri huda kurbeyi bazı ile dönmez. Bazu burak. Allah'ın takdiri biletleriyle dönmez. Bir şemaki, bir çıraki Allah yaka. Bir geç Kimse o çırayı söylemez. Güneş'e üfürdür yarası. Yara senin üfürdüğünle semada güneş söner mi? Sönmez. Hocalarına korkmuş mu abla? Evdeki amaların o makine. Sen köpek gibisin o zaman. O makine intizar tekerinin altına seni bir ara alırsa Yolda macin edersen, korktur seni, hiçbir kocayla imdalaşma, sürüm sürüm sürüm. Ya plana niye bir şey olmadı? Plana olmadı mı? Olmadıysa külavun tabiatlı o. Ahirette olacak, daha zor bu. Hasan Hüseyin efendimize, şehit edenlere, birisi demiş ki, bunların başına felaket gelmeyen kimse kalmadı. Deyince ihtiyar ah de ah sakallı diyor. Ben de işte o Hüseyin'i öldürürkene yardım edenlerden edeyim. Hiçbir başıma sıkıntı da gelmedi. Niye yalan söylüyorum demiş. Adamcağız çok mahsur olmuş çünkü aslı varmış dediğinin Ama bu kahrolasıcaya Allah ahirette ceza vereyim diye ceza vermemiş. Belki olur dedi. Bir dahaki çıra yanıyormuşmuş. Gelip beni daha iyi yakayım, idareyi daha iyi yakayım diye kalkmış da umarıyormuşmuş. Allah oradan, oradan ne olmuş? Oradan bir at, e, bomba gibi ateş fırlatmış döşüne, döşünden ateş tutuşmuş, bütün vücutunu kovramış, söğündürmeye çalışmışlar, imkan yok. Orada bir su varmış, suya gerdine atmış, hem boğulmuş hem yanaraktan gebermiş gelmiş. Söylenecek söz çok vardı. Lakin vakit geçiyor salli ve sellim, mübarik, ala, eşrafi, nuri, cemil, enbiyayı ve l-muzalim. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sirruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler sona erdi.